Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rabbi'l Alemin. Ve Salat ve Selamü Aleyküm Rasulüna Muhammed ve Aleyhi Vesselamü Aleyhi İsmail. Sallu Aleyküm Rasulüna Muhammed. Sallu Aleyküm Tabib Kulubüna Muhammed. Sallu Aleyküm Şefiğübnüna Muhammed. Bismillahi Ve Zekir. Fakat Zekrâtın Fakül Allah Razi. Değerli Kardeşlerim Bugün de Zariyat Suresi 55. Ayet-i Kerime'nin Tefsiri hakkında konuşacağız Allah Teala Bu Ayet-i Kerime'de Estaizubillah ve Zekir Ey Habibim Muhammed Aleyhisselam Sen müminlere hatırlat Uyarıda bulun Fe innez zikra Çünkü onlara hatırlatmakta Onlara uyarıda bulunmakta tenfaul müminin müminlere fayda verir işte bunun içindir ki hemen her zaman hayatın bir görev olarak Müslümanlar değişik sohbet halkalarında bulunarak kendi manevi varlıklarını devam ettirirler bu ayet-i kerime aslında bize sohbetlere katılmanın devamlı bir şekilde bir halakanın ...içerisinde olmanın gereklerini işaret edilir. Öncelikle sohbet ne demek ki... ...buna da kelime anlamı itibariyle ele aldığımızda daha iyi anlaşılır. Hani haftalık sohbetlerden bahsediyoruz. Dini ortamların konuşulduğu ikili sohbetlerden, çoklu sohbetlerden... ...sohbet kelime anlamı itibariyle arkadaşlık, birlikte olmak, muhabbet etmek... Birbirini sevmek, konuşmak Faydalı şeyleri paylaşmak anlamlarına geliyor Aynı zamanda Sohbet kelimesi Ashab Peygamberimizin Arkadaşlar onun Sahabe Ashab kökünden de Birlikte türeyen bir kelime Dolayısıyla da Ashab-ı kiram efendilerimiz Sahabe efendilerimiz de Bu sıfatları esasen ...sohbet ortamlarının bir bağı olarak almışlar. Yani sahabe nasıl sahabe oldu? Peygamberimize arkadaşlık yaparak... ...peygamberimizin sohbetlerinde bulunarak... ...onun sohbetlerini dinleyerek bu mertebeye ulaştı. İşte bunun içindir ki dinimiz ilme, bilime, eğitime çok önem verir. Bu eğitimin de en önemli halkası... ...yaşam boyu yaygın eğitim diyeceğimiz yönü sohbetlerdir. İşte onun içindeki sohbetler bir eğitim faaliyeti olmasından da öte... ...Müslümanlar arasındaki de muhabbetin, sevginin, kardeşliğin, Müslümanlar arası ilişkinin devamı açısından son derece önemlidir. Tabi Abdullah İbni Abbas Hazretleri... Hı. Sohbetle ilgili der ki insanı insandan başkası bozmaz İnsanı ancak insan bozar Yine insanın sohbetle düzeldiği gibi Sohbetle de insan bozulur Dolayısıyla da bir insan eğer kötü bir ortamda bulunur Kötü arkadaşları kendisine dost edinir Kötü şeylere meylini verir onu dinlerse Oraya uyum sağlar ama iyi şeyleri, faydalı, güzel şeyleri dinler o ortamda bulunursa bu da kendisine etki eder. Hani aleyhisselatu vesselam Efendimiz de bir hadis-i şerifinde buyurdu ki... ...ed-din en-nasihat, din nasihattir. Dinin kendisi nasihattan ibarettir. Yani bir insan nasıl ki hayatı boyunca gıdaya ihtiyacı varsa işte... E, dinin gıdası da insanın manevi duygusunun gıdası da sohbet ortamlarıdır Yani hani derler ki insan gıdasını fiziki yapısını sürdürmek üzere gıdayı ağzıyla alır Ama manevi gıdasını ise kulağıyla alır Kulağından duyduğu bilgiler o insanın manevi gıdasıdır bu gıdayı almadığı zaman bir insan varlığını sürdüremez. Eğitim aslında, sohbet aslında sudur, su gibidir. Bir insan nasıl ki vücudunun %60'ını su oluşturur ve sürekli su ile varlığını sürdürmek zorundaysa bilimde, sohbette, eğitimde böyle bir şeydir. Her an insanın hayatında lazım olan, her zaman varlığını sürdüren bir temel ihtiyacıdır. Onun içinde işe efendimiz Aleyhisselam'ın ashabı kirama, ashab sohbet anlamı almıştır. Aynı zamanda ehli suffe dediğimiz sahabe grubu vardır. Kimdir bunlar? Peygamberimizin Mescid-i Nebevi'sinde ikamet eden, orada yaşayan tüm hayatı orada geçtiği gibi eğitimle, ilimle Meşgul olan sahabelere de biz ehlü Suffe diyoruz ki Bunları da sürekli olarak eğitim almaktaydılar O sahabeler yoluyla bu din bize geldi O sahabeler peygamberimizden hadis-i şerifleri Dini hükümleri dinlediler Bizlere aktardılar İşte işte bu sohbetler neticesinde de biz bugün bilgilere sahip olduk Değerli kardeşlerim Sohbetin öneminden bahsediyoruz Müslümanların hayatında imanlarını, varlıklarını sürdürmelerinin yolu sohbetten geçer Her zaman sohbet halkası içerisinde olmak Her zaman yeni yeni şeyler işitiyor, duyuyor ve onu yaşama sokuyor olmaktan geçer İşte bunun içindir ki her hafta Müslüman erkekler Cuma namazlarını camide cemaatte kılmak zorundadırlar Aslında bu hüküm belki kadınlar için de gerekli olacaktı Ama dinimiz kadınların sebepsiz yere, boş yere evinin dışına çıkmasını hoş görmediği için Kadınları bu yükümlülükten, bu sorumluluktan kurtardı Ama imkanı olan yani esir, hasta gibi pozisyonu olmayan Aklı başında imkanı olan her bir Müslüman erkek muhakkak haftada bir defa Cuma namazını camiye gitmek zorundadır. Cuma namazını kılmayıp da evde öğle namazını kılıyor olsa bu kendisine geçerli değildir. Tabi aynı zamanda Cuma namazının birisiniz hükümleri vardır. Cuma namazını biz kıldıktan sonra 4 rekat Zuhru ahir dediğimiz vaktin Farzını esas eda ediyoruz Ama bu neden dolayı Cuma'mız Yerine gelmemiş olabilir Cuma'nın şartlarından birisi Olmadıysa Cuma geçersiz diye kılıyoruz Ama esas itibariyle Cuma'nın kendisi O günkü öğle namazıdır Ve Cuma'nın farzı da 2 rekattır Hani normalde Öğle namazları dört rekat kılarız farzı. Cuma günü iki rekat. Neden iki rekat? Şunun için iki rekat. Dinimiz sohbete, dinimiz hutbeye, dinimiz dini bilgilerin verilmesine, dini meselelerin münakaşa edilmesine, paylaşılmasına o kadar çok önem verir ki. Cuma günü iki rekat namaz, iki rekatta hutbe. Hutbenin kendisi namaz sayılıyor. Bu kadar çok önemli. Dolayısıyla da yani sohbet o kadar önemli ki Allah Teala e, hutbeyi namaz gibi kabul ediyor. Cuma günü dört rekat diğerine iki rekat farz bunun için kılıyoruz ve biliyoruz ki bir insan Cuma günü hutbe esnasında hutbeyi tam dinlememiş olsa o insanın namazı eksik olur. Hutbeyi Hoca Efendi minbere çıktığı andan İkinci ezan okunduğu andan itibaren dinlemesi gerekir. Şayet dinleyememişse zaten sadaka verir. Bu açığını kapatmak için. Neyi anlatıyoruz? Sohbetin önemini, cuma'nın önemini. Tabii ki aslında cuma namazı da o kadar önemli ki... ...cuma namazındaki hutbeler bile bir insanın alim olmasına... Yeterli derecede bilgi sahibi olmasına yeter artar Neden? Çünkü bir insan yılda 52 haftada 52 defa hutbe dinler Bayram hutbeleriyle beraber 54 tane hutbe yapar senede Sıfar dedin ki 50 defa hutbe dinlesin 54 değil de 50 Bir insan yılda 50 hutbe dinlemişse 10 yılda da 500 hutbe dinlemiş olur 500 hutbe dinleyen bir adam 500, 500 ayrı konu dinlediği için aslında kafasında 500 değişik alanda bilgi sahibi olmuştur. Zaten bir adam dini 500 ayrı konuyu öğrenmişse o insan aslında büyük bir alim olması gerekir. Onun için de hutbeleri de bu açıdan can kulağıyla dinlemeliyiz. Tabii ki sohbetleri de bu açıdan can kulağıyla dinlemeliyiz her hafta yapılan sohbetlere muhakkak iştirak etmeli ve böylece kendi bağımızı da maneviyatımızda güçlendirmeli bu noktada yapılan eğitim faaliyeti sayılan bu sohbetlerden uzak kalmamalı değerli kardeşlerim yine Peygamberimiz dünyaya gönderiliş gerekçesini görevini açıklarken bir hadis şerifinde buyuruyor ki ben dünyaya ancak bir öğretmen muallim olarak görevlendirildim gönderildim yani peygamberimizin görevi bize eğitim faaliyetinde bulup bir şeyler öğretmek kendi özelliğini muallim olarak anlatıyor değerli kardeşlerim peki bu sohbetleri dinleyeceğiz dinlemeye de ...sohbet verenle ilgili... ...yükümlülükler var mı? Elbette ki var. Her şeyden önce peygamberimiz... ...ümmi bir peygamber olmasına rağmen... ...Allah Teala kendisine... ...vahiy yoluyla Kur'an-ı Kerim'i öğretti. Dini bilgileri verdi. Peygamberimiz de bunu eshabına nakletti. Yalnız bunu naklederken... ...önce kendisi uyguladı. Bir insanın kendisinin hayatında olmayan... ...kendisinin uygulamadığı şeyi başkalarına anlatırsa ondan hiçbir verim elde edemez. Onun için de bir insan eğer bir şey anlatıyorsa önce onu kendisinin uygulaması gerekir. Aynı şekilde derler ki kalpten kalbe bir yol vardır. Bir insan eğer yüreğini konuşturmuş ise kalbinden bir sözü sarf ediyorsa o söz kalbe girer yüreğe girer. Ama ağzıyla söylediği, kendi hayatında olmayan, benimsemediği ya da yaşamında uygulamadığı şeyleri söylerse o da muhatabın bir kulağından girip diğer kulağından çıkar. Onun için de hem dinleyicinin hem de anlatanın bu noktada kalbiyle hareket etmesi, yürek faaliyeti içerisinde bulunması ve bunun da bu kadar önemli olduğunu bilmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın sohbet metodu ile ilgili pek çok Antişerif şerif var. Bunlar içerisinde peygamberimizin değişik metotları kullandığını hepimiz biliyoruz. Mesela peygamberimiz anlatırken konuları basitleştirmeye uğraşır. Muhatabın anlayacağı ölçüde anlatırdı. Hatta bugün yüz binlerce sahabenin dinlediği Hayatının tek hacci, son hacci olan veda hacında ki artık dünyayı terk edip ahirete irtihar edeceği son konuşması olan o veda hutbesinin bile ortalama 15 dakika ile sınırlı olduğu En azından rivayetler birleştirildiğinde çok çok uzun bir konuşma olmadığını biliyoruz ...ve hadislerden de hemen e, pek çok hadis-i şerifin çok çok kısa hadisler... ...zaten Peygamberimiz kendisine verilen bir mucize olarak... ...cevami-ül-kelim kısa söz sahibiydi. Çok az söz sarf eder ama büyük anlamlar ifade ederdi. Dolayısıyla e, konuşurken az söyleyip çok anlaşılacak şekilde sözde bulunmak gerekir. Hani bir seyis hikayesinde de olduğu gibi böyle birkaç saat konuşarak insanların da anlamayacağı şekilde bıktıran ama girmemek gerekiyor. Tabi Peygamberimizin sohbetiyle ilgili bildiğimiz konulardan birisi Peygamberimizin mesela işaretler de anlattığı eline bir çöp alıp yeri çizdiği rivayet vardır ki böyle işaretle anlatmıştır. Yine kendisine gelen muhatabın anlama seviyesine göre anlama seviyesine göre konuşur. Herkesi bir şekilde ikna eder. İşte kimin zaman empati yapmasını sağlamış ki hani zina etmeyi düşünen bir gence senin annen, senin kız kardeşin vesaire diyerek empati yapmasını sağlamış, gönüle hitap etmiş. Aynı şekilde mesela Kur'an'ı sesinizle güzelleştirin süzünden anlıyoruz ki konuşurken düzgün kelimelerle konuşmak, insanlara e, cazip gelmesini sağlayacak düzgün ifadede bulunması gerekirdiğini yine peygamberimiz bize anlatmış değerli kardeşlerim. Yine peygamberimiz mesela bazen e, şöyle değil midir, böyle değil <gülüyor> midir diye soru sorarak anlatmış ki bunun da bir eğitim metodu olduğunu görüyoruz. Tabii ki biz Burada eğitim teknolojisi, eğitim metotları üzerinde konuşuyor değiliz. Onun için de bu noktada detaya girecek değiliz. Ama biliyoruz ki bugün modern bilimin ortaya koyduğu her türlü eğitim çeşitlerini peygamberimiz uygulamaya koymuş. Her şeyi uygulamış ve böylece de insanlara en iyi biçimde dinimizi anlatmış ve bu dinde ...bugüne kadar aynı yönde gelmiştir. Tabii eğitimle ilgili, sohbetlerle ilgili bir başka önemli husus da... ...Darul Erkam'ın evidir. Hani biliyoruz ki peygamberimiz peygamberlikle görevlendirildiği ilk yıllarda... Henüz, ...henüz daha aleni olarak İslam anlatılmıyordu. O zaman gizli ev toplantılarıyla insanlar hidayete davet ediliyordu... Böylece Darül Arkamın evindeki sohbet halkası her geçen gün devam etti. Ama gün geldi, davet alenileşti. Umuma açık yerlerde de İslam tebliğ edilmeye başlandı. Ama yine de Darül Arkamın sohbetleri bitmedi. Bundan da şu ortaya çıkıyor ki, tabii ki toplumun orta yerinde insanların paylaşacağı, herkese konuşulacak şeyler olduğu gibi... Belli noktalar vardır ki her zaman o gizli alanlarda bir teşkilat, organizasyon gibi işlerin daha kontrollü, muhafazalı, dar kapsamlı yürütülmesi gerektiğini de böylece anlamış oluyoruz. Çünkü her şey, herkese, her yerde bir şekilde yapılmaması gerekir. Yine Peygamberimizin Hidayet metodundan anladığımız bir başka hususta mesela kendisine ilk davet geldiği zaman bu tebliğ görevi, peygamberlik görevi verildiği zaman önce bunu en yakınındaki insan olan eşi Hazreti Hatice validemizle paylaşmıştır. Gelmiş Hazreti Hatice'ye durumu anlatmış, o da kendisine sahip çıkmış. Daha sonra Varaka bin Nevfel isimli bir akrabasına götürmüştür. Aynı şekilde diğer halkalarında çok yakın çevresinden başladığını görüyoruz. Onun için de bir insanın sohbet halkasında, sohbet çevresinde kendi aile efradını unutmaması, onların tebliğiyle meşgul olmasının da çok çok önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Değerli kardeşlerim yine Peygamberimizin hayatından öğrendiğimiz bir başka hususta 5 vakit namazı cemaatle kılıp Namaz aralarında sohbet edişi ki En fazla da sabah namazlarında bu gerçekleşiyordu Sabah namazını kıldıktan sonra Eshab-ı kiram efendilerimizde derin sohbetlere dalar Onların bilmediği konularda Ya da öğrenmek istedikleri konularda Değişik müzakereler, münakaşalar yaparak Onları bir şekilde eğitirdi Ama Peygamberimizin hayatında Sohbet hiçbir zaman kesilmedi Ne kadar çok ibadet ederse etsin Bireysel e, meşguliyet olursa olsun Muhakkak toplumla iletişim sayılabilecek i, ibadet olan sohbetlere hiçbir zaman ara vermedi Buna değişik dönemlerde belki değişik isimler verilebilir Ama her zaman bir iletişim içerisindeydi Hayatının sonuna kadar da bunu görmüş oluyoruz Tabi sohbetin öneminden bahsederken şunu da bilmeliyiz ki sohbet, sohbetlere katılmak insanların iç yapılarını her zaman canlı tutar. Her zaman her sohbetten her insanın kendisine göre alacağı şeyler vardır. Çünkü oraya rahmet iner. Pek çok hadiste de anlatıldığı üzere bir yerde eğer Allah anlıyor dini bilgiler paylaşılıyor Allah'ın kitabı okunuyor ise oraya rahmet iner o feyiz o bereket herkesi kuşatmış olur onun içinde bir insan herhangi bir dini kitabı yüzlerce defa okusa anladığı belli noktalar vardır ama o kitapta okuduğu bilgiyi bir sohbet ortamında birisinden dinlerse çok daha etkili olur bunu insanlar Hayatlarında, yaşamlarında daha, daha sık rahat şekilde görürler. Bazen bir yerde okuduğumuz bir bilgiyi belki zihnimize takılmamıştır bile ya da esip geçmiştir. Ama daha sonra bir yerden bir sohbetle dinlediğimiz zaman bunun etkisi tabii ki daha fazla olmaktadır değerli kardeşlerim. Yine bu noktada bir rivayet de Ahmet bin Hanbel Hazretlerinden gelmiş. Ahmet bin Hanbel Hazretleri biliriz ki, ünlü bir müştehit, ünlü bir alim. Kendisi büyük bir alim olmasına rağmen, Hafi Hazretlerinin yanına sık sık gider, onun ortamında bulunurmuş. Ona bir gün demişler ki, ya imam sen bu kadar büyük müştehitsin. Bu Bişrihafi bir Allah dostudur ama yani senin kadar zaten bilgi sahibi değil. Sen bunlar ne istifade ediyorsun de onun yanına gidiyorsun dediğinde buyurmuş ki evet belki ben bilgi olarak bir şeyler öğrenmiş olabilirim ama o Cenabı Hakkı benden daha iyi tanımakta ve benden daha iyi bilmektedir. Ben Allah ondan bunu öğreniyorum. Onun için de bir sohbet halkasına gittiğimizde orada konuşan insanın bizden daha fazla bilgi olması da şart değildir. Bazen bizden daha az bilgi sahibi olan bir insandan bile faydalı bilgiler elde edebiliriz çünkü orada rahmet vardır. Rahmet içinde bu topluluğun bir araya gelmesiyle oluşan o sinerjiden, o rahmetten faydalı şeyler ortaya çıkmıştır. İşte değerli kardeşlerim, bir başka ayette de Allah Teala buyuruyor ki o taaunu alal birri ve siz iyilik ve takvada yardımlaşın yani bu yardımlaşma nasıl olur? İşte bu yardımlaşma yollarından birisi sohbet ortamlarıdır bir insan sohbet ortamına katıldığı zaman kendi eksiklerini hisseder bir kardeşinin hatası varsa münasip bir yolla onu düzeltir bilmediği bir şey varsa onu öğrenir fazla bildiği bir şey varsa onu bir şekilde paylaşmış olur ki bu işte Rabbimizin ...iyilik ve takvada yardımlaşın sözünün de yerine gelmesi olur. Yine başka ayet-i kerimede... ...semi'ne ve ata'ne buyurulduğu gibi... ...duyduk, işittik ve itaat ettik sözü de... ...bu sohbetler vasıtasıyla ortaya çıkar. Çünkü bir insan tek başına olduğu zaman... ...böyle bir manevi noktadan kendisi sürekli olarak yenilenmediği zaman belli hatalarını da göremez. Ama böyle bir ortama dahil olduktan sonra eğer bir hataları varsa bir yerden onu hisseder. Bunu da böylece hatasını gidermiş olur değerli kardeşlerim. Yine değerli kardeşlerim bir rivayete göre Beyazıt Bastami Hazretleri ile ilgili anlatılır ki kendisi bir gün bir diğerden geçerken çamura batmış bir köpeği görüyor. Köpeğin Çamura battığı için de Üstü başı pis ee, ki O esnada Elbisesini şöyle bir toparlayıp e, Geçmeye çalışıyor Üzerim kirlenmesin Buna, ben, Bundan bana bir şey bulaşmasın diye Ama Kendisinin o çamura batmış Hayvanın e, Tutumundan böyle saklanıyor Olmasından dolayı Kendisine Şöyle o anda ilham oluyor ki sanki köpek söylemiş gibi deniyor ki ey Beyazıt sen senin bu tavrın, mahlukata böyle bakışın bunun haliki üzmez mi? köpeğe böyle davranıyorsun ama köpeğin yaratıcısının zoruna gitmez mi? diye böyle bir ses duyuyor böyle bir ilham alıyor ki yaptığına o zaman pişman oluyor işte onun içinde insan insan her zaman için bu sohbetlere katılmasıyla mahlukata bakışı da değişir. Çünkü olayları gerçek gözüyle görmeye, oradaki e, hani Kur'an-ı Kerim e, her zaman bize önerdiği, teşvik ettiği bir şey vardır. E, yeryüzüne bakın diye yeryüzünün e, inceliklerine gökyüzünün inceliklerine yani tefekkür edin. İşte tefekkür de böyle bir ortam vesilesiyle ortaya çıkmış olur değerli kardeşlerim. Aynı zamanda neden bahsediyoruz? Sohbetin faydalarından sohbetten nasıl yarar elde edilir? Bunların başında ihlas gelir. İhlas ve insanın hem sohbeti verenin hem de alanın ihlas ve samimiyet içerisinde olmasıyla Hani bazen bir yere gidersiniz birini dinlerken Acaba şu konuşacağı cümleden bir tane açık bulabilir miyim? Aleyhine delil olabilecek Hani bazı televizyonlardan seyrettiğimiz ortamlardan biliriz Böyle birbirini insan dinler ama düşmanlık için dinler işte o zaman oradan da bir netice Bir hayır elde edilmez Ya ihlas gerekir Hani bazı adamlar da var Çağırıyorsun sohbete Olur gelirim Şu kadar bin lira hesabıma yatırın Geleyim de, diyor bazı ünlü işte, bilmem isminin üzerinde Ünvanı olan adamlar Bunlardan da ne oluyor Hiçbir hayır bereket elde edilmiyor Onun için de Her şeyden önce samimiyet gerekir Hani Araçlar için yakıt vardır bir otomobil ne kadar lüks ne kadar pahalı olursa olsun Eğer otomobilin yakıtı yoksa gitmez varlığı yakıtına bağlıdır işte insan için de sohbet birer yakıt gibidir benzini olmayan araba hareket etmediği gibi kendisini sürekli yeni bilgilerle takviye etmeyen insan da belli bir süre sonra donar kalır belli noktadan daha öte geçemez onun içinde her zaman yeni yeni bilgiler elde etmeli, yeni öğrendiği şeylerle de varlığını değerli kardeşlerim sürdürmelidir. Burada Peygamberimizin sohbetiyle ilgili bir başka altını çizeceğimiz noktada o dedik ki insanların birbirini ihlasla samimiyetle dinlemesi. Sahabe-i kiramlar öyle samimiyetle dinlerlerdi ki... Bir rivayette anlatıldığına göre Ashab-ı Keram'dan birisi diyor ki Biz Peygamberimiz sohbet yaparken O kadar çok Birbirimize sokularak kıvırdamadan dinlerdik ki Sanki başımızın üzerinde Bir kuş var da Kıbırdarsak O kuş uçacak gibi Davranırdık Yani gelip de her biri bir köşede bazı sohbet ortamlarında olduğu gibi biri köşede ayak ayak üstüne atar, bir diğeri duvar dibine yaslanır, öbürü elinde telefonla oynar, öbürü başka bir şeylerle meşgul olur. Bu sohbet sohbet değil ya, sohbette herkesin can kulağıyla dinlediği, peygamberimizin o akıcılıkta dinleyicilerin de o e, ihlas ve samimiyette dinlediği bir sohbetle... Bunlar gerçekleşiyordu değerli kardeşlerim Tabii ki Tabii ki Sahabe-i kiram efendilerimiz buna çok meyilli oldukları gibi Kendi ailesinden de Aile efradı da Bu sohbetlere katılması yönünde onları teşvik ederdi Bir hanım Bir hanım Kocası eve geldiğinde bugün peygamberimizden neler işittin Neler öğrendin onu sorardı öğrenmeye çalışırdı Yine Aynı iş yerinde birlikte faaliyet gösteren iş arkadaşları, ortaklar Sırayla gider biri öbüründen Bugün sen git, yarın bana dinlediklerini anlat Yarın da ben sana anlatayım Böyle paslaşırlardı Yine rivayet olduğuna göre Hazreti Huzeyfe Birkaç gün Peygamberimizin yanına gitmediğinde Annesi onu azarlamış Neden Peygamberimize gitmiyorsun kaç gün oldu diye O da demiş ki Anne kızma hemen gidiyorum akşam namazını beraber kılıp sonra sana ve bana istifar etmesi için dua etmesi için Peygamberimizden taleple bulunacağım. Ne görüyoruz ailenin de bu konuda teşvikini desteğini. Tabi sohbetlerin öneminden bahsederken bir başka husus da İmam Gazali Hazretlerinin sözü. İmam Gazali Hazretleri buyurur ki. İnsan su gibidir. Bulunduğu kabın şeklini alır. Onun için de nasıl ki suyu bir bardağa doldurduğunuzda küp şeklini alırsa veya düz yassı bir yere koyduğunuzda yassı şeklini alırsa su hangi kaptaysa o kabın şeklindeyse insanda öyledir. Bir insan kısa sürede bulunduğu ortama adapte olur. Bir insan e, kötü ortamın içerisinde ise bir bakarsınız ki kendisi o kötü ortamın bir parçası olmasa da bir anda kötüleşmese bile e, kendisini oraya ayak uydurmak zorunda hisseder. Nasıl ki iyi bir topluma gelen bir adam başım üstüne abim hacım de deyip de sarhoş insan bile hacı hoca gördüğünde işte kendisinin de dindarlıkla ilgini hatırlarsa iyi insanda kötü ortamda acaba ben bunu yapıyorum ama şimdi beni ayıklarlar mı? Herhangi bir dini vazifesini yerine getireceği zaman bile kendisinde böyle bir eksiklik hisseder. Yani ne diyor İmam Gazali Hazretleri? İnsan su gibidir. Kısa sürede kayıp gider. Bir insan iyi topluluklar içerisinde ise onlar gibi iyi olur, iyidir. Kötü topluluğun içerisine girmişse Kısa sürede şeklini değiştirir. Onun için de Allah Teala ayet-i kerimede وَكُونُوا مَا السَّادِقِينَ Sadıklarla beraber olun diye emretmiştir. Yani bize sadece sadıklardan olun, siz doğru olun dememiş, aynı zamanda doğruların içinde yer alın. Bulunduğunuz toplulukta doğru sadık kimseler olsun diye özellikle... Özellikle Hatırlatmış Allah Teala ki Ne yapalım diye Doğru insanlarla doğru yerde beraber olalım Diye işte onun içinde Sohbet ortamları da Değerli kardeşlerim insanların doğru yerde bulunmasıdır Kendi kendine Kendi kendine revize edeceği Bir yerlerdir Hadis-i şerifte göre ilahi tecellilerin toplandığı yer olarak Allah'ın zikredildiği, Allah'ın anıldığı, Kur'an okunduğu ve bu bilgilerin paylaşıldığı yerler olarak anlatılıyor. Ki bir hadis-i şerifte de rivayet edildiğine göre bir gün melekler Yüce Rabbimize yeryüzündeki bir takım insanların durumunu arz ediyor. Ya Rabbi falan yerde bir topluluk var. O topluluk seni anıyor. Seninle ilgili e, şeyler konuşuyorlar ama onların içerisinde bu ibadet halinde olmalarına rağmen birkaç tane de yabancı adam var. Bunlar o değil tesadüfen oradalar deyince Allah Teala diyor ki onlar diyor sadık ve salih kullarla beraber oldukları için onlar şakayı sayılmaz onları da affedin yani iyi topluluğun içerisinde bulunan Oraya dahil olan kötüleri bile Allah Teala affediyor Yine başka yerde anlatıldığına göre Allah Teala yeryüzünde kendisini anmak üzere Kendisiyle ilgili dini bilgilerin paylaşıldığı yerleri Gökyüzünden bakınca yeryüzünde ışık yanan yerler olarak Hani uçakta giderken insan tepeden yerdeki nokta nokta evleri görür İşte bilateş bir Allah Teala da yeryüzünde böyle ışık yanan yerler olarak Allah'ın anıldığı yerleri söylüyor. Ve kul meleklerine diyor ki, gelin şu kullarıma bakın, bunlar beni anmak için toplanmışlar. Ve bir başka rivayette de Allah Teala'nın anıldığı yerlerin manen genişlendiği anlatılıyor. Bu tabii ki fizik kurallarıyla belki tespiti mümkün olur mu olmaz mı bilemiyoruz ama... Bizim bildiğimiz bu Allah'ın anıldığı yerlerin genişlendiği yönünde Bu ister manen genişleme olsun ister madden Hani tavaf alanı içinde Kabe'deki yoğunluk olan dönemlerde genişlediği söylenir Orada ne kadar çok insan olursa olsun bu kalabalığı yutar İşte bu sohbet ortamları içinde belki de manendir Önemli olan o ortamda huzurun bulunması, insanların mutluluğun olması ve hepsinden ötede burada bulunan insanların meleklerin duasına Rabbimizin de rahmetiyle muamelesine mazhar olmasıdır. Çünkü Allah'ın anıldığı yerlere rahmet iner, Allah'ın anıldığı yerlere melekler gelir ve orayı ibadet hali diye yazarlar değerli kardeşlerim. Bir de sohbetlerin önemi, sohbetler aynı zamanda hastalıklara karşı reçete yazma yeri oluşudur. Her sohbet aslında genel tedavidir. Bir sohbette bulunan herhangi bir insan orada kendisine yönelik yazılmış bir reçeteyi bulur. Eğer o niyetle tedavi niyetine gelmişse kendi içinden bir hastalık hisseder, o hastalığa reçete bulmuş olur. Bu hastalıkla da bu bu eğecide kendisini tedavi etmiş olur. Bu da bir insanın bir insanın e, bu sohbetlerden elde edeceği başka bir yöndür ve alimler demişlerdir ki bir fıkhi mesele öğrenmek ki hadislerde var. Bir fıkhi mesele öğrenmek bin pekan nafile namaz kılmaktan daha evladır. Tek bir meseleyi öğrendik bin vekat nafire namazından bile daha hayırlı hale geliyor. Onun içinde Ömer bin Abdülaziz Hazretleri, ünlü halife, Müslümanların 5. halifesi de add edilen Hulefai-i Raşidin'den sonraki en önemli halife Ömer bin Abdülaziz Hazretleri Medine'nin fakihlerinden Ubeydullah bin Abdullah Hazretleri ile aynı ortamda bulunmaya çok önem verilmiş. Kendisine niye bu kadar önem veriyorsun dendiğinde demiş ki Bu zatla aynı ortamda bulunmak benim için dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha sevimli ve daha hayırlıdır Çünkü alimle bilgi sahibi bir insanla aynı ortamda bulunursam hatam varsa onu telafi etmiş olurum Yanlışım varsa onu düzeltmiş olurum diye Tabii ki sohbetlerinde kendisine has adapları vardır. Oralarda dikkat edilmesi gereken şeyler vardır. Mesela bugünkü adaplardan birisi, birisi cep telefonlarını kapatmaktır. Herhangi bir ortamda birden cep telefonunun çalması, sonra birisinin konuşması ortamı bozar. Buna benzer adaplara da tabii ki uymak gerekir. Sözlerimizi burada toparlarken bir iki hadis-i şerifi de paylaşmış olalım buyurur ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın mescitlerinden birinde Kur'an tilaveti veya onu okuyup dinlemek şeklinde ders yapmak üzere bir topluluk toplanırsa onlara sekinet iner rahmet onları kaplar Melekler onları kuşatır. Allah o kimseleri katında bulunanlara e, haber verir. Bir insan sırf bu niyetle bu sohbetler için toplanmış bir grup toplanmış olursa Allah Teala o kadar hoşuna gider ki yanında bulunan meleklere bakın meleklerim kullarımı görüyor musunuz? Sırf benim rızam için bir ideal uğrunda toplanmışlar. Bu sohbette beni anıyorlar, dini bilgileri öğreniyorlar diye diye Allah Teala o topluluğa rahmet nazarıyla bakar. Ve değerli kardeşlerim, Muhammed Ziyauddin Hazretlerinden de anlatılır ki o kendisi küçük çocukları toplar, sohbet edermiş. Önemli önemli meseleleri anlatırmış. Hanımı da bu duruma şaşar. Derim ki şey, efendi sen yani konuşuyorsun iyi hasta, bunlar hepsi daha çocuk. Bunların hiçbirisi senin söylediklerinin yüzde doksanını zaten anlamıyor. Niye boşa konuşuyorsun dediğinde dermiş ki bak hatun ben bunlara konuşuyorum. Bunlar anlar veya anlamaz. Az da olsa anladıkları şeyler vardır. Ama benim esas buradaki amacım bunların bir şey anlaması değil. Sohbet meclisleri Allah'ın rahmetini çeker. Ben bu çocuklar vesilesiyle o rahmetin peşindeyim. Burada sohbet yapıyorum çocuklara ki rahmet insin ve böylece de ben bundan bir e, bilgi hayır elde edeyim diye e, talepte bulunmuşlar kardeşlerim. Onun içinde onun içinde onun içinde bir insanın bu ortamları en iyi şekilde değerlendirmesi buradan kendisine yetecek gıdalar alması ve tabi ki bu ortamlarda sürekliliği sağlaması esastır. Çünkü ibadetlerde az da olsa devamlı olan eftaldır. Ve ayet-i kerimede Allah Teala buyurmuştu ki Ey Habibim sen onlara hatırlat çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.